Allahü Teala, Kitabı Aziz, Avde İlahi, Allah'a alten, gönülleriyle Allah'ın birliğine, vahdaniyete inanan, peygamberlerin sevgili ve serdarı, sebebi hilkati alem, nure evvel, başı sonra olan, Habibi Hudayi her şeyinden ziyade severek imanını kemale girdiren, kıyamet gününe inanan, hakkın cennetine talip, rızasına rağmen, cemaline aşık olanlar. Allah indinde en yüce mertebe, Tekva mertebesidir. Yani Allah'tan korkmak. Diz çöküp oturulmak kudretine malik olmayanlar bağdaş kursunlar. Dünya kelamı konuşmasınlar. Ayakların rahatsız olursa, alışmadığınızda hutbeyi dinleyemez. Rahat otur ama ayağını kıvrıya uzatma. Konuşmada cuma namazı hutbe esnasında konuşmazsan iki rekat namaz sevabı verilir. Sen ve ben iki reket namazın ne olduğunu bilmeyiz, sevabının ne olduğunu. Yakın bir zamanda iki reket namazın sevabının ne olduğunu anlayacağız. Bizim gözümüzde pek küçük görünür ne olacakmış dediler ama öyle değil. Bazı ibadetler vardır ki Allah'ın mizanına doldurur. Namaz en yüce ibadet ve zikre ekverdir. En büyük zikirdir. Cümle Enbiya'nın ve cümle Melaike'nin ibadetlerinin cem olduğu bir ibadettir. Bera soru Allah'ın gözün yoruldur, dini İslam'ın direğidir. Onun için ikret namazından bak olduğum yakın bir zamanda, Amer Sande girdiği vakitte anlayacaksın. Çok hayvunacağız ibadet ve taatta yaptığımız tembelliklere, bir sanını zikullah'tan hali koyma. Dünya kelimle konuşursan bu şaf kaldırılır. Dinlersen ikrette hutbeyi dinlediğin için ikret deme cevabı verir. İyi Bundan evveleki hutbelerimizi gene sayıdık. Çünkü bu hafta ve bu ayet içerisine dördüncü haftadır, dördüncü hutbemizdir yani. Söylemiştik, Allah hakkında en yüce makam, takvam makamıdır. Hak'tan korkma. Bir kimsenin kalbinde Allah korkusu olursa, o kimse kimseden korkmaz. Çünkü allah Teala ve Tekaddes Hazretleri <gülüyor> Kitab-ı Kerim'inde böyle tavsiye etmiş. ''Muttakiler benim en yakşa illallah'''tır. Allah'tan korkarlar. Başka kimsen korkmazlar. Çünkü Hakk'a müradığı olmayınca bir yaprak yerine oynamaz. Hiç kimsenin kimseye bir şey yapamaz. Hayrın ve şerrin takdiri Allah'a mazul. Yine Cenab-ı Hak ahkamı eskimeyecek olan daima genç ve dinç bulunan kitabı ı keriminde şöyle ilan etmiş. İnne ekremekum indallâhe etkâkûr. Sizin en keriminiz, benim yanımda en mukaddesiniz, kutsi olanınız, en mükerreminiz, en âlânız benden korkandır. Çünkü bir kalpte ya Allah korkusu vardır ya yoktur. Allah korkusu kalpten zahir oldu mu kalpte şeytan oturur. Kalp dediğimiz rakıta da bu sol memenin altında çam kozulayı et parçası vardır. Bu maddi kalp bir de bunun mana kalbi vardır. Yedi tavır üzeredir. Yedi tavrı vardır. Yedi sıfatı vardır, yedi tavrı vardır. Bir kalpte hak korkusu olursa bütün mahlukat o tümseye itaat ve hürmet eder. Allah'tan korkanlar, bütün mahlukat korkan. Hani şöyle size anlatayım bir kıssayla ki, daha insanın aklına, zihnine daha güzel yerleşir. Yani bazı manalar kıssayla komprime edilmiştir. Şarkta Kudbul Aktab'ın başı Hazreti Abdülkadir Geyrani'dir. Türbü-i Saadetleri Muhabbetleri aşkların gönlündedir. Kartada da Erülmedil Magribi'dir. Yani İbn Arabi'nin Mürşide Ali'lileridir. Bir zahid zat Hazreti ziyarete gitmiş, Ebül Medin Mağribiyi. O akşam misafir olarak orada kalmış. Akşam namazında Hazrete ida etmiş tabii. O devirde Kur'an-ı Kerim lahenle okunsun mu okunmasın mı? Yani makam ile okunsun mu okunmasın mı itilaf varmış ulama arasında. Oraya giden zat muhterem de. Kur'an-ı Kerim'in lahne okurmasına aleyhindeymiş. O fikre zahi olmuş. Her iki dünata ecir alırlar. Allah'a hesabıktan sonra. İki mümin bir hak üzerine mücadele ederse, ikisinin niyeti hak olursa Allah ikisine de ecir verir. İsa eder iki sevabı olur. Hata bir sevabı olur. Mahrum bırakmaz Allah. Çünkü hüsniyete bağlıdır. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kelam söylemiştir. 104 kitabın manasıdır. İnnibel amalı bin Bu Şu hadis-i şerifin, Üzerinde dur, düşün, tefekkür et. Yüz suhuf dört kitabın manasıdır. Bir hadis içerir. Bütün işler niyetlidir. Yeter bağlı. Onun için müminler arasındaki bulunan mücadeleler, münazarlar, münafakçalar, vavs ilmi ve vahsılar hakkın ishal olmalıdır. Muhatabını mağlup edeyim, onu rezil edeyim, şefil edeyim de haram olur mücadele, münazara. İlim İslam'da. O zat bu yetkardaymış, bu iştahda uyumuş. Hazreti Şeyh de lahmda Kur'an okuyor. Namaza durmuş eyvah demiş ben bunu bir beli diye işittim geldim buraya ama iyi dinle sana takvanın bir müsaalini hikaye anlatmak istiyorum onun için söylüyorum bunu aklında kalacak bu kalacak bu değil kalmaz bu kayar geçer. Kalanın kalır kalmayanın kalmaz bundan öğrenirsin. Eyvah ben bir beli diye bu zata geldim ama bu Kur'an'da diyor demiş. İçinde kalbinden. Bazı cevapta cenab Hak keramet ihsanı inayet buyurmuştur. Hele imanı gür olanların imanı nuru. Sünni itikadında iman ziyadeleşmez, nopsanlaşmaz. İmanın nuru ziyade ve nopsanlaşır. İmanın nuru olan müminler Resulullah onların hakkında اِلَّهُ يَنْظُرُوا بِنُورِ اللّٰهِ buyurmuşlar. Yani müminin nazarından korkumuz. Zira ferasetli bir nazardır, hak nazarıdır. Görür diyor baktığı vakitte. Terametin iktidası keşfi-kuğurdur. Kabirlere insan vakıf olur. Kabirler esrarına. Nihayeti keşfi kuluptur. Ama hiçbir zaman ben keramet sahibi olacağım diye Allah'a ibadet ve taat da bulunmamalıdır. Bu bir hatadır. Allah bizden keramet istemez, Allah bizden istikamet ister, kulluk ister, habbiyet ister. Kim ki Allah'a kul olur, abit olur, mustakim olur, Allah der, imanında durur. O kimseye Allah keramet tacını başına koyar. Yoksa ne cennet için, ne cehennem için Allah'a ibadet, ne cennet ederek, ne kınardan korkarak, haktan korkma. Hak rızasına talip ol. Evvela sen Allah'tan razı ol. Sonra Allah rızasını bekle. Halinden şikayetçiysen Allah'tan razı değilsin. Evvela Allah'tan razı ol. Sonra Allah rızasını iste. Allah senden razı olduktan sonra 8 cennetin derecati, 100 derecati vardır. 100 derecati sana ikram-i ihsan-ı minayet buyurur. Geçiyoruz bir şekilde kısa muzanatalım uzatmayalım. Eyvah bir bu zaten ne kadar namaz olduk ama bu namazda lahnediyor demiş içinden, kalbinden. Bir namaz bittikten sonra bir şey söylememiş. ...müsafir geldiği için oraya. Gece Hazret... ...teheccüh namazına kalkmış ki her Müslümanın... ...boynun borcu bu. Kim ki Resulullah'ın şefaatine nail olmak ister... ...mahşer gününde... ...Resulullah'ın civarında iskan olmak ister... ...her kim ki yüzü nuru göğünü sunurlu... ...fuadın nurlu olmak ister, teheccüh namazını kılmalıdır. Gece kalkıp. Allah ile baş başa kalmak... ...Allah ile sevişmek, Allah ile buluşmak... Allah'ına koklaşmak zamanıdır gece. Çok gece nefsine uyarak uykunu terk ettim. Bazı akşamları da Allah'a uyarak uykunu terk ettin. İhmal etme. etme. Birçok veliullah ve demişler. Gece kıldığımız iki rekat namazdan dolayı af olduk demişler. Bazı kitaplarda gördük böyle. Büyük veliler yani. Onun için bu namazı ihmal etmemeliyiz Müslümanlar. Adaraf ederiz. Söyleden geçe diyeceğim. Sayıda. Ömer-ül Hattab zamanıydı, bir kaleyi kuşattı Müslüman askerleri, ordu, İslam ordusu. Bir türlü fütahat olmuyor, Hazreti Ömer geldi oraya. Hatırından çıktı hangi kale olduğu. Geldi oraya, niçin kalefet olmuyor dedi, sordu askere. benim kafir Metin şöyle dayanıyor böyle, sordu Hazreti Ömer. İçinizde teheccüde var mı dedi, kalkmayayım gece. Birisi dedi ya Emir münün ben kalkmıyorum. Kalk teheccüde, kalefet olur dedi. Ve kalktı o akşam, özgün kalefet olurdu teramet Ömer'den Seyir <Gülüyor> bu kadar müminleri refaha, saadete, felaha götüren bir ibadettir. Allah ile buluşmadır, Allah ile sevişmedir. Allah bize tatlısın bunu, lezzetini, lezzetini. Bırak sen, efendim sen, teheccüdü, biz de şartılamızı kılmıyoruz dersene neye? Çok hatadasın. Allah'a kasam edelim ki çok hatadasın. Yarın yövbe kıyamette ilk hesap sana namazdan ve bana namazdan olacaktır. Hem namazı namazı mı kıtta da böyle yani ehemmiyet vermeyecek, namazı ehemmiyet vererek kıl. Senin miracındır. Allah Resulü'nün ma vera-i maşa Allah, Allah'ın dilediği yerde miracı düştüğü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize namaz bahçolmuştur miracı olarak. Namazın kadar kıymetini bilelim. Bak bak iyi dinle. Bir nimet ki onun şükrü eda edilmez. Allah o nimeti ister maddi ister manevi kulun elinden alır. O kadar söylüyorum. Sen bu sözü beni teekkür et. Tefettür et, demek istediğim. İmanın nimetini bilmezsen iman elinden gider. Salahatın kıymetini bilmezsen dinin elinden gider. Bil kıymetini, dinin ve imanına sıkı sarıl. Sana necat, kurtuluş, ebedi saadet, Hazreti Allah'a iman, yakın bir iman, sahip ihsan olman, ve Resulullah Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hak tarafından getirdiği bu din-i Ahmet'e ittiba etmen bu yola başkormandır. Sana felah budur, saadet budur. 100 tane fakülte bilirsen, 100 tane fakültenin diplomaları kabrin haricinde kalır. Sana hiçbir menfaat olmaz ahiret tarafında. Bitti işte, öyle. Geçiyoruz. Böyle sınıfın oldu? Bizim Efendi namaza kalktı. Hoca Efendi yani, giden Hoca Efendi, o zahit namaza kalktı, teheccüdü kalktı. Tabii evvela müminlerde evvela şatuu iman nedir? İman yarısı taharettir. Müminler zahiren ve batıren temiz olmaları lazımdır. Böyle kokulu mümin olmaz. Ağzı kokuyor, ayağı kokuyor, ele kokuyor. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem belciğimiz efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde bel bel la İçinizde birisi soğan, sarımsak parasa yerse ağzı kokulu İbadullah'ı incidir, mescidimize gelmesin. Böyle buyurmuşlar. Bundan manaya ya ayağa kokarsa, ya başa pis kokular varsa üzerinde. Zahir ve batında imanın nısfı, şatırlı iman, müzafet ve taharattır. Camiye gelirken pantolonun ütüsü bozulacak diye iş pantolonundan geliyor. Yoksa gel bir şey dediğimiz yok ama niçin camiyelikten bunu Allah'tan şey diyorsun. Sana o pantolon veren Allah'tır. O pantolonu giymek için kışı da Allah'tır. İster misin elinden pantolonu versin, bu kıçını alsın, bir yer bulamıyorsun. Parayı verir, aklını alırsa, seni hacı altına aldırırlar, seni gültü balaneye koyarlar. Paranı başkalarına yer sonra. Kork Allah'tan yani velasıl. Daha müsaller verir miyelim bunun üzerine? Aklı başlığında da itihazı gelir. Gece kalktı Hazret, tercih namazına. O değil hep kalkarlarımız böyle, babalarımız, annelerimiz, dedelerimiz. Yine zamanımızda aşıklar, Allah'ın velileri kafalarına bayrak asmazlar. Nice'yi Allah'ın aşıkları var. Bu kulba altı boş değildir. Allah'ın dostlarıyla doldur. Aramak bulmak lazımdır. Sakın bilmediğin bir müminin kalbini kırmaya kalkma. Bakar ki Hakk'ın dostu olur. Sonra Hak sana gücenir. Dostumu kırdı diye. Geçiyoruz. Tecrüde kalktı bir atlı salmaya çıktı dışarıya. Gidince dışarıda iki aslan peydahı oldu. Biri dişi, biri erkek. O zahit Hoca Efendi'ye aleme saldırdılar. Saldırınca Hazret başladı, bağırmayacağım, kutara yok mu diye parçalayacaklar. Hazreti Şeyh Sova'dan çıktı, bağırdı aslanlara. Utanmıyor musunuz dedi. Benim müsabireme karşı küstahlık nedir bu küstahlığınız siz? Ayıp değil mi? Deyince o koca şecaat böyle olan aslanlar kedi gibi oldular, yerlerini güze sürüp ve çıkıp gittiler. Sonra gel hocam gel dedi. Biz Kur'an'da lahnettik, sen imanda lahnettin dedi. Asıl dava burada. Biz Kur'an'da lahnettik, sen imanla lahnettin. Eğer haktan hakkıyla korksaydı, imanın kamil olsaydı eğer bu mahluklar senden korkacaklardı, açacaklardı. Halbuki ne yaptın onlardan korktun dedi. Onun için kalpte ittika ile Allah'a iman varsa herkes ondan korkar. Herkes ona hürmet eder. Çünkü Allah bir kul sevdiği vakitte Cebrail Aleyhisselam'a emir verir. Cebrail Aleyhisselam ilimle dün bilmez. Sonrası gereken söyleyiveriyormuş. Allah İlmledün'ü Beni Adem'e talim buyurmuştur. Cebrail Aleyhisselam yüce bir melektir ve meleklere peygamberidir. İlmledün'den bir haber <gülüyor> insanoğullarına vermiş. Ne varsa insanoğlunda var, insanoğlunda. Kabe senin için, Siddetil müntaha senin için, Beytil Mamur senin için, Cennet senin için, Cehennem senin için, Art senin için, Sema senin her şey senin için olmuş. Senin kursağına bir lokma evine girsin diye Güneş 365, Batka değiştiriyor, yer değiştiriyor yani. Yağmurlar, kışlar, kıyametler, yağmurlar, güneşler, dünya günler, günler, yazlar. Tek senin kuzanına bir lokma ekmek, kıymetin çok büyük. Büyük de bir defineye maliksın fakat haberin yok. Büyük bir defineye maliksın, bir dağsın. içinde define var fakat definenden haberin yok. Çünkü neden beni Ademsin? Beni Ademsin de yalnız Adem'e intisabın yok. Ademin nur babası olan Hz. Muhammed'in hesabın var. Bundan yüce bir şey olmaz sallallahu aleyhi ve sellem'e. En büyük, en büyük nimet-i uzman. Hazreti Muhammed aleyhi salatu ümmet olmak. Haftada iki akşam amalim peygambere arzolunuyor. Bir cuma sabahı, bu sabah yani bir defa da biz sabahı peygambere yahut akşamı arzolunuyor. Diyor ki, abid ve zahid olanları şun dua ederim. Aşkları, ibadetleri ziyade olsun diye. Ümmetimden günahkarları şimdi tövbe ederim diyor Peygamber'im. Onları istiğfar ederim. Bu hangi ümmete verilmiş bu? Gel hocam gel dedi. Biz Kur'an'da lahnettik, sen imanla lahnettik. Ve Hoca Efendi Rşat buyurdular. İttikanın ne demek olduğunu. Bir şey yapacağım vakitte Allah'ın bunun rızası var mıdır yok mudur? Bunu düşünebiliyorsan eğer mutlu ve kutlu kişisin. Sonra düşün, düşündükten sonra hak rızası varsa onu işle. Hak rızası yoksa onu terhile. Seyyidina Eba Bekir Sızdik radıyallahu anh Efendimiz hazretleri ağzında ekseriye taş taşırlardı. Mübarek ağzlarında Bir söz geldiği vakitte o sözü söyleyeceği vakitte yani düşünürdü ki bu söz hakkın kıtında Allah kıtında makbul müdür, mergub mudur yoksa Allah'ın gadabına mı oralı? Sonra söylerlerdi Seyyidina Eba Bekir Sızdik. Eshab-ı Kiram böyleydi. Birisi kitapta yazmış. Eshab-ı kelameti kerameti yokmuş. Eshab-ı kiram hidayet yıldızı hepsi, güneş çıkınca yıldızlar kaybolur. Resulullah zamanında onların kerameti görülmez tabi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alem-i cemaale girince hepsinin kerameti zahir oldu. Hepsi i̇şte ayrı ayrı. İsa peygamberin velilerin kerametleri var da Hz. Muhammed'in velilerin kerameti olmaz mı hiç? İsa peygamber aleyhi ve Musa peygamber bir kavun peygamberidir. Resulullah cinlilere ve insanlara, bütün insanlara, bütün cinlere bahçolur. Cümle peygamberlerin peygamberidir. Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem. Sen peygamberini iyi bil. Bilemezsin. Hakkıyla Resulullah'ı bilemezsin. Allah bilir. Hatta teala bilir peygamberini. Yani hakaik Muhammed'i iyi bilen Allah'tır. Kullara verilmemiştir bu. Sen gördüğün kadar bilirsin. kadar bilirsin. Senin görüşüne göre doğur. Şunu da sana haber vereyim. Acaba peygamberim beni seviyor mu diye düşünürsen senin kalbinde peygamberle ne kadar muhabbet varsa Resulü sana selam'a karşı muhabbet o kadar. İmanının, imanın kemalini istiyorsan, sallallahu aleyhi ve selleme her şeyden cihada etmen lazımdır. E peki bir adam bir adamı zorlan sevemez. Bir kimse bir kimseyi zorlan sevemez. Çünkü sevgi, muhabbet, iradiye cüz'iyede değildir. Yani temayilat ve kalbiye ef'ali ihtiya değildir. Kalbin meyli insanın iradesinde değildir. Ne olacak? E Resulullah'ın en ufak sünnetinden en büyük sünnetine varası kadar icra etmeye çalışır. Hem Ferdi sünnetini hep İçtimai sünnetleri Bu ümmetin başına gelen felaketlerin bir tanesi de, Ümmet-i Muhammed'in başına gelen felaketlerin bir tanesi de, Peygamberimizin İçtimai Sünnetleri'ni tutmamışlardır. Peygamberin İçtimai Sünnetleri'ni. Ufak sünnetleri tutmuşlar, Ferdi Sünnetleri, fakat İçtimai Sünnetleri tutmamışlardır. Yine, bu ümmet-i Muhammed'in başına gelen felaketlerin bir tanesi de, Tekva'dan dönmeleridir. Diyor ki, Aşık Proje tarihinde, bu Ali Osman geliyor, bak söylüyorum, tarihin içinde söylüyorum. Bu Ali Osman ki bunların hasleti, dikkat veriyorum konuştuğum söze, çok mühim bir şey konuşuyorum. Kıymetini sorabilirsin. fakat işten geçer. Bu Ali Osman ki bunların hasleti takva idi. Allah bunlara şarkı ve karbu müyesser kıldı. Şimdiki işi bunlar fetvaya döktüler, yıkılır bu devlet. ağaçpaşa tarihinde. Nasıl oluyor bana sorun, söyleyeyim mi sana anlatayım Demişler ki Fatiha'na, o devrin rahipleri, bir kısa nasıl bu karelik ettiniz? 26 seferinde Müslümanlar burayı kuşattılar. Küçük kuvvetle, büyük kuvvetlerle beraber. Allah bu kavme nasıl kıldı. Şimdi cenab Peygamber bu kavm için, وَلَم۪يمَ الْاَم۪يرُ وَلَم۪يمَ الْاَيْرِ وَلَم۪يمَ buyurmuştur. Hem askerini hem kumandanını medetmiştir Peygamberimiz. Allah ve Resulü'nden korkan, Allah ve Resulü'ne muhabbet eden, Allah ve Rasulü'ne itaat eden kumandanı ve askeri peygamberimiz hizmet etmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl bu kaleyi peypiniz demiş padişah. O vakit daha asker şehrin içine alınmamış, çadırlarda duruyorlar. Havada biraz geceleri soğuk oluyor. Mayıs gecesi gece çayı soğukları filan yapar. Birkaç güzel kız bulun demiş. Askerin arasına ufak tefek satıyor hocayı gönderin. İslam askerinin arasına. Onlardan ne muamele görecekler? Gelsin hava versinler. Size nasıl fethettiğimi anlatayım İstanbul'u. Gayet de güzel kızlar bulmuşlar, Rum kızları, işveli, cilveli böyle, birkaç tane göndermişler İslam askerinin arasına. Ve gece orada kalmış kızlar, karanlık olmuş, kalmışlar, demişler ki, ey gaziler, siz gazisiniz, bizi, fethimizi, rızalı koruyun, asker almış bir tanesi yaşlı, bir tanesi bir yaşlı adamın çadırına düşmüş. O yaşlı asker başından sarığını çıkarmış, ikiye ayırmış böyle. Çadırın ortasından perde yapmış, demiş, evladım burada sen yat demiş, kendisi namaza durmuş. Namaz kılmış, yatmış, uyumuş falan filan. Şimdi kız bakıyor, ne olacak diye, çünkü vazifede gitmişler oraya. İkinci bir genç askerin çadırına düşmüş, diğeri. Küvana aslan giyiriyor böyle yani, nefsi emma ressi ejderhal geliyor o anlardan. Çocuk ateş yapmış, getirmiş ortaya. İkide bir de ateşe elini sokuyor ve çekiyor elini. Elini ateşe sokuyor ve çekiyor. Elini ateşe sokuyor ve çekiyor. Sabaha kadar böyle elini yakmış ateşte. Sonra sabahın kız tespih etmiş. şey gitmiş orası. Ne oldu? Bir demiş ki iyi bir yaşlı askerin yanına ben düştüm. Efendim yaşlı asker ol, o devirde var. Yaşlı askerler devrişler var. Yeniçeri ocağında ihtiyarlamış. Gazada beli bükülmüş. Saçı ağarmış gaziler var. Yani her haftan döndüğünde ağlıyorlar. Niye bir rütbeye şehadet nasip olmadı diye. Dönüşlerinde ağlıyorlarmış. Annelerimiz de öyleymiş. Oğlum büyüsün, kafirle gaza etsin, şehit olsun, ben şehit annesi olayım diye. Minizini çağırırmış. Demiş bir ihtiyar Asya'nın yanında kaldım çadırında. Yani dinç bir adam. İhtiyar hareketi toplanamaz değil Ortaya yaşıyor. dinç bir adam. O demiş namaz kıldı. Ortaya sarığını bozdu hoşundan kavuğunu. Ortaya geldi. Namaz filan kıldı. Orada kendi ibadetti. Yattı. Ben de o tarafa sabaha Baktım bana ne el sürdü, ne yan bak demiş. Arkasını döndü ya demiş kız. Ve bu ifade Sultan'ın huzurunda oluyor. Genç askere gelince o nefer genç adam diyor. İkide birde ateşe elini sokuyor. Namazını kıldı. Sonra oturdu ateşin başına girip de elini sokuyor. Yine elini sokuyor. Yatıyor yatağa kalkıyor. Yine elini ateşe sokuyor. Ve sabaha böyle yaptık. Sabahın sizi ellemedi mi? Sizler hiç böyle el sürmedi değil. Bakmadılar bizim yüzümüze pati döndü. İşte bu askerle alın denilir evet. İstanbul'da. Askerle alın dedi. Neden? Hepsinin kalbine Allah korkusundan bir atom koymuşlar. Aba ecdadın. Sevileti bu. Bu atom takva atomu var ya o kalbe girdi mi? Takva atomu Allah korkusu. Muhabbette olan müşed eder. Allah'a kurbiyette olan müşed eder.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 Beşeriyete ne menfaat gösterdi? Ne gibi zararlar yaptı? Bir var ki kullar senin günahına vakıf oldular. Onda birine, yüzde birine, binde birine. Allah hepsine vakıf. O görüyor, o biliyor. Çünkü hadir o, basir o, muhit o. Sana senden yakın, bana benden yakın o. Kim o? Allah Celle Celaluhu Hazretleri. Bu bizi var etti, yok edecek, sonra yeni görecek <gülüyor> sonra geri öldürecek sonra dinleyecek huzurunu alacak bu kısa hayatın hesabını izleyen soracak Allah seni muhasebe etmeden sen kendini muhasebe et titriyeceksin o vakit defterlerini karıştırıyorlar böyle bakın dar olduğu için kesiyorum dersi Ya Rabbi biz nefsinde zebun olduk senin tevfikin refik olmazsa hiçbir kimse nefsine galiba çalamaz Ya Rabbi tevfikini refik et Nigah-ı iltifat-ı Peygamberimizin rahmet ve şefkat ve sevgisine bizlere layık kıl. Amin. Memleketimize selamet, sülh-ü ihsan inayet buyur. Amin. Şekavetlerimizi Habib-i Muhammed hürmetine saadete kalbeyle, eyle. Amin. Ahlak-ı zimîm ahlak-ı tahvil-i tebdiyleyle. Amin. Lallahu yedü dar ı ı